Akılsızlar. Bir zamanlar bir köyde bir çiftçi ile karısı varmış. Bunların bir de kızları varmış. Zavallı kız öyle akılsızmış ki, 37 yaşına gelmiş, aptallığı yüzünden hala kimse çıkıp onunla evlenmemiş. Böylece günler yıllar geçmiş, nihayet bir adam evlerine gelip, onunla evlenmeye niyetlenmiş. Zavallı çiftçiyle karısı öyle sevinmişler ki... ...artık bayram etmişler. Bu kıymetli misafirlerine ikram etmek için de... ...aşağı inip bir testi bira getirmesini... ...kızlarına söylemişler. Kızcağız bir elinde testi... ...bir elinde mum aşağıya inmiş. Testiyi yere fıçının önüne koyup... ...musluğunu açmış. Böylece testi dolarken... ...o da etrafına bakınmaya başlamış. Gözü duvardaki kalaslara ilişince orada saplı duran bir balta görmüş. Balta orada o kadar zaman durmuş ki artık bütün üstü pas içindeymiş. Bunu gören kız kendi kendine düşünmüş. Aman Allah! Ben bu adamla evlenseydim, bir oğlumuz olsaydı, o da büyüyüp bu mahzeni bir gün inseydi balta da onun başına düşüp onu öldürseydi, bu ne korkunç şey olurdu ya Rabbi! demiş. Kesti dolup taşa dursun kız oturup başlamış ağlamıyor. Bakmışlar zaman geçiyor kız mahsenden yukarı gelmiyor. Annesi olacak gibi değil bir bakayım ne oldu bizim kıza diyerek aşağı mahsende inmiş. Aa nedir bu hali? Biralar yerlere taşmış sen de oturmuş ağlıyorsun diye annesi söylenmeye başlamış. Anneciğim sorma başıma gelenleri. Ben bu adamla evlenseydim ha. Bir oğlumuz olup Oğlumuz büyüseydi mahsene bir almaya gelse Şu balta onun başına düşse O de kızının yanına oturup ağlamaya başlamış. Yukarıda çiftçiyle kıymetli misafiri beklemişler beklemişler gelen yok. Nihayet çok meraklanan çiftçi karısıyla kızının neden bu kadar çok geciktiklerini anlamak üzere mahzene inmiş. Bakmış karısıyla kızı oturmuş ağlıyorlar. Şaşıran çiftçiye dertlerini anlatınca çiftçi de onların yanına oturup başlamış ağlamaya. Nihayet yalnız kalan misafir adam da merak edip bu acayip insanlara ne olduğunu anlamak için aşağıya mahsene inmiş. Mahsene girince adam ne görsün? Kız mahsenin merdivenlerine oturmuş ağlıyor. Annesi de onun yanında ağlıyor. Babası da onun yanına oturmuş ağlıyor. Biralarda taşıp etrafa yayıldıkça yayılıyor. Nedir bu haliniz? Demiş genç adam. Niye ağlıyorsunuz canım? Biralarda taşıp yerleri berbat ediyor. <Gülüyor> ah ah başımıza gelenleri bilmiyorsun. Demiş çiftçi. Sen kızımla evlenseydin, bir oğlumuz olsa o da büyüyüp adam olup mahsene bira almak için gelseydi ve şu tavandaki gördüğüm paslı balta onun başına düşüp onu öldürseydi ne korkunç bir şey olurdu ya anlatınca bu sefer üçü birden bir olar aka dursun bütün acı acı <gülüyor> ay parmiye <mı bağırmaya> başlamış. <gülüyor> Şaşırıp kalan genç adam baltayı tuttuğu gibi çekmiş, çıkarmış ve kahkahalarla gülerek <gülüyor> Çok gezdim, çok dolaştım ama sizin kadar aptal üç insana daha rastlamadım. Şimdilik size veda edip gene yoluma devam edeceğim. Ama sizden aptal üç kişiye rastlarsam hemen geri dönüp kızınızla evleneceğim." demiş. Bunlar ağlaya dursun adam yola koyulmuş. Çok gitmeden meşe ağaçlarıyla dolu bir ormana gelmiş. Orada bakmış bir adam. Zavallı bir domuza ağaca çıkmayı öğretmeye uğraşıyor. Şaşıran genç adam durup biraz seyrettikten sonra sormuş. Niçin domuzu ağaca çıkarmaya uğraşıyorsun? Yabancı da ona. Ah son, sabahtan beri bu hayvanı ağaca çıkarıp ona palamutları yedirmek için uğraşıyorum. Ama bir türlü ağaca çıkaramıyorum. Demiş. Peki ama niçin ağaca sen çıkıp da palamutları aşağı sirkelemiyorsun? Diye sorunca da... Sahi çok iyi söyledin. Öyle yapmak hiç aklıma gelmemişti. Diye adam sevinçle bağırmış. İşte benim üç aptaldan daha aptal biri diye düşünen genç adam... Gene yoluna devam etmiş. Gece olunca da yatmak için bir hana gelmiş. Bir yabancı ile beraber hanın bir odasında yatıp güzelce uyumuş. Sabah olup genç adam uyanınca bakmış... O da arkadaşı kalkmış giyiniyor... Gömleğini giymiş... Ama pantolonunu dolabın tokmaklarına asmış... İçine atlamaya uğraşıyor... Bir, bir daha, bir daha atlamış... Ama her seferinde ya iyice yüksek atlıyor... Ya da pantolonun paçasını hizalayamıyormuş... Nihayet bu işten yorgun düşen adam... Soluk soluğa oturmuş... Terini silip söylenmeye başlamış... Of... Oh, of oh şu pantolonlar çok güzel bir icat ama... içine girmesi çok zor bir iş... Her sabah pantolonumu giymek için... En aşağı bir saat uğraşıyorum. Ondan sonra da ip yorgun düşüyorum. Kuzum arkadaş, anlatsana sen bu işi nasıl başarıyorsun? Kahkahalarla gülen adam, pantolonun nasıl giyileceğini adama gösterince... Aman ne akıl! Ben bunu hiç düşünememiştim. Demiş. Genç adam aşağıya inip, kahvaltısına oturduğu zaman kendi kendine düşünmüş. İşte bir koca aptal daha. Bu gidişle üçüncü aptalı bulmam pek geç olmayacak böylece yoluna devam edip bir aptala daha rastlamadan bütün gün gitmiş. Hava kararırken bakmış şehirde bütün evlerin kapıları açık içlerinde de kimseler yok. Genç adam bu hale pek şaşa kalmış. Şaşkın şaşkın etrafına bakınırken uzaktan şehrin parkından gelen sesler duymuş. Oraya doğru gitmiş. Bakmış şehrin bütün insanları parktaki havuzun etrafında toplanmışlar. Ellerinde kepçeler, kürekler, tırpanlar bağırışarak gölde bir şey avlamaya uğraşıyorlar. Ne yapıyorsunuz? Derdimiz çok büyük. Ya, evet. Ay havuza düştü. Kaç saattir onu yukarı yerine koymak için tutmaya uğraşıyoruz. Ama hiçbir şeyle onu tutamıyoruz. Genç adam patlayacak kadar gülerek karanlık gökyüzünde pırıl pırıl parlayan ayı onlara göstermiş ve... <gülüyor> Suda gördüğünüz sadece onun aksi. Demiş ama kimse ona inanmayıp adama küfürler edip tamam. döverek şehirden atmışlar. Böylece aradığı üç aptalı çok çabuk bulan genç adam çiftliğe dönüp... ...çiftçinin kızıyla evlenmiş. Aradan yıllar geçmiş bir sürü çocukları olmuş ama... ...çocukların hepsi de birbirinden daha akılsız olmuşlar. <gülüyor>